Sevgili dinleyiciler, Bir Felsefe Vakti programına daha hoş geldiniz. Bu programda size 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri sayılan Martin Heidegger'den. Bahsetmek istiyorum. Martin Heidegger günümüzde tekrar e, gündeme geldi. Özellikle de e, antisemitizm ve e, nasyonel sosyalizme angajmanı dolayısıyla bu ilk defa tartışılan bir şey değil. Aslında hemen 2. Dünya Savaşı sonrasında tartışılmaya başlandığı, Heidegger'in ders vermesinin Alman üniversitelerinde yasaklandığı dönemde ve ondan sonra Fransa'da e, Levinas'ın e, eserleri ve başka Heideggercilerin Heidegger üzerine yazıyor çiziyor olmasına rağmen nazizm hep aynı zamanda bir sorun olarak Heidegger'in felsefi kariyeriyle ilgili gündeme geldi. Daha sonra Viktor Faryas'ın 1989'da yayınladığı Heidegger ve Nazizm. Başlıklı kitap çıktığında çok tartışıldı. Üçüncü dalgada Günter Figal'in Heidegger Society'den yani Heidegger üzerine çalışanların üye oldukları bir felsefi cemaatin başkanıydı Günter Figal. İstifa etmesi üzerine başladı. Günter Figal siyah not defterleri bu Heidegger'in nasyonel sosyalizme angajı olduğu dönemde kendi kendine aldığı notları içeren bir not defteri. Ona not defterini okuduktan sonra işte bir mektup yazıp Heidegger Society'nin başkanlığından istifa etmesiyle gündeme geldi. Yani günümüzde tekrar Heidegger'in faşizmle ve nazizmle ilişkisi yeniden tartışılmaya başlandı. Heidegger neden 20. yüzyılın en önemli düşünürleri arasında? sayılıyor. Öncelikle Heidegger'in Husserl'in öğrencisi olduğunu ve fenomenoloji geleneğinden geldiğini söyleyelim. Fakat Heidegger Husserli bir bilinç felsefesi yapmakla eleştirir. Çünkü aslında bütün modern felsefe geleneğinin özneye ağırlık vermesine, özneyi bilinç olarak veya işte akıl olarak veya zihin olarak kavramasına itiraz eder. Bir özne düşüncesinin ötesine geçerek Anlamaya çalışır Haydiger, bizim kendisi olduğumuz varlığı ama bunun içinde insan terimini kullanmaktan kaçınır ve Varlık ve Zaman'da 1927 yılında yayınladığı en önemli eseri Dasein terimini kullanır insanın varlığını açıklamaya çalışırken felsefi olarak. Varlık ve zamanın en önemli sorusu egzistansiyel analitik yoluyla Dasein'in varlığının ne olduğunu açıklamak değildir. Aslında daha önemli daha temel bir soru vardır. Eserin başında karşımıza çıkan bu da varlığın anlamı sorusudur. Heidegger bu sorunun unutulmuş olduğunu söyler. Aslında varlığı anlarız. Örneğin varlıkla ilgili olmak fiilini kullandığımız bir cümlenin anlamını anlamakta zorluk çekmeyiz. Örneğin bu şemsiye kırmızıdır cümlesi. Bunu anlamak zor değildir bizim için. Ama varlığın ne olduğunu, ne anlama geldiğini sorduğumuz zaman buna verilecek bir cevap bulamayız kolay kolay. Bu Platon'un sofistinden beri ortaya koyulmuş bir meseledir. Yani soru sorulmadığı sürece anlıyoruz ama ne anladığımız sorulduğu zaman açıklamakta başarısız kalıyoruz. Aristoteles'ten Hegel'e kadar uzanan batı ontolojisi geleneği içerisinde aslında varlık sorusunun anlamı itibariyle hiçbir zaman yeterince açık bir biçimde açıklanamadığını veya çözümlenemediğini söyler Heidegger. Hatta bu sorunun Üstü örtülmüştür çünkü varlığın en belirsiz, en açıklanmasına gerek olmayan, en evrensel kavram olduğu söylenmiştir. Şimdi parçaların düşüncesinin en önemli sorusunun varlığın anlamı sorusu olduğunu söyledik. Aslında Heidegger burada çok önemli, belirleyici bir farktan söz ederek bu sorunun neden önemli olduğunu anlatır bize. Bu olmak ile olanlar arasındaki Farktır. Yani olanlar derken burada çeşitli var olanlardan söz ediyoruz ve bunları da Heidegger üç kategoriye ayırabileceğimizi düşünür. Bunlardan ilki suhandın yani alet, edevat dediğimiz varlık türü kullandığımız var olanlar örneğin bir masa gibi ve bunların bir bütünlük, bir anlam bütünlüğü içerisinde insani dünyayı Kur'an temel ögeler olduğunu, birbiriyle ilişkili bir bütünlük içinde bulunduğunu düşünür Heidegger. Forhand'ın bu bizim bilmek veya yalnızca bakmak, betimlemek temel özelliklerini bulmak, anlamak teorik bir tavırda. ...kısacası kuramsal bir tavırda, bilimsel bir tavırda ilişki kurduğumuz var olanlardır. Bir de Dasein. de bizim kendisi olduğumuz var olan. Bunlar olanlar veya var olanlar, das sayende dediği var olanlar Heidegger'in. Bir de olmak vardır ki olmak hiçbir var olan değildir. Yani varlığın anlamını sorguladığı zaman Heidegger, olmanın anlamını sorguluyor. Herhangi bir var olanın değil, yani bir masanın veya bir atomun veya Dasein'in varlığını sormuyoruz varlığın anlamı sorusunu sorduğumuzda aslında bütün var olanların olmasının ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini tartışıyoruz. Ki bu düşüncenin, felsefenin en önemli meselesidir Heidegger'e göre ve presokratiklerin aslında bu kadar bütünsel bir biçimde varlık sorusunu sormaya yaklaştığını düşünür. Ancak bu bütünsel soru ontoloji geleneği içerisinde, yani varlık bilim geleneği içerisinde üstü örtülmüş gereksiz bulunmaya başlanmış bir sorudur ve bu unutmayı aşmamız lazım. Varlık sorusunu veya olmanın anlamı sorusunu yeniden sormamız lazımdır Heidegger'e göre. Bunun için de Dasein anahtar önem taşır. Neden? Çünkü cevabını aradığımız ...soruya, cevabını aradığımız şeye bir erişimimizin olması gerekir... ...ve buna tek erişimimiz de Dasein'in varlığı anlıyor olmasıdır. Bu arada neden Heidegger insan terimini kullanmıyor diye düşünebiliriz, sorabiliriz. İnsan terimi de metafizik geleneği veya ontoloji geleneği içerisinde... ...belli şekillerde tanımlanmış, yani başka kavramlarla ilişkisini yük edinmiş... ...bir bagaj olarak taşımakta olan bir terimdir. Örneğin Aristoteles, insanı düşünen hayvan, rasyonel hayvan, logosu Hayis hayvan olarak düşünür tanımlar. Orta çağda insan Tanrı'nın imgesinde yaratılmış olandır. Heidegger bütün bu geleneği kenara koymak ve yeni bir başlangıç yapmak ister. Ona göre varlığın anlamı sorusuna cevap verebilmemiz için önce Dasein'in varlığının açıklanması gerekir. Dazaynın varlığını da özellikle bir kendi kendiyle ilişkiden yola çıkarak açmaya gayret eder Haydeger. Dazayn varlık sorusunu sorma imkanı olan, bu soruyu sormaya muktedir olan tek var olandır. Bu yüzden bizim için varlık ve zamanda özel bir önem taşır. Yani temel ontolojinin başlıca sorusunu yanıtlayabilmek için bir egzistansiyel analitik yapma gereği duyar Heidegger. Bir bilinç olarak veya bir özne olarak, akıl sahibi olarak ele almaz. Dasein'i varoluştan yola çıkarak düşünür. Yani Dasein'in varoluşuna baktığımızda Heidegger, Orada temel bir hal görür. Bu da dünyada olmadır. Ve dünyada olma kavramını inceleyerek onun a priori yani amprik olandan bağımsız kurucu ögelerini çözümlemek, görmek, yakalamak suretiyle Dasein'in varlığını açıklamaya girişir. Sevgili dinleyici, Dasein'in temel halini nasıl anlatıyor Heidegger? Üçe ayırıyor. İçinde olmak veya de olmak ...diyebiliriz, inzayn, dünyadalık ve kendilik olarak bu üçe ayırma gerçekleşiyor. Bunların her birini Varlık ve Zaman'ın ilk bölümünün, ilk kısmının bir bölümünde Heidegger inceliyor. A priori ögelerine ayırıyor, kurucu ögelerini egzistansiyal ögelerine ayırıyor. Önce içinde olmaktan veya de olmaktan bahsedelim. Burada Heidegger şunu vurgular, Dasein'in... Dünyada olması bir yüzün cevher kutusunda olmasına benzemez. Yani böyle bir mekansal içindelikten söz etmediğini söyler. Çünkü dünya bir büyük içeren nesne değildir. Dazen dünyada ikamet eden dünyayı mesken tutmuş bir varlıktır. Öncelikle bunu saptamamız lazım. Bu tabi dünya bölümünde dünyanın bir soru olarak ortaya çıkmasıyla da çok ilişkili. Dasein dünyada açılmış bir varlıktır. Burada Erschlossenheit'dan bahsediyoruz. Dasein'in kendi kendini açılması ve dünyanın dasein'e açılması aslında karşılıklı olarak burada söz konusu. Üç önemli egzistansiyel kurucu öge var burada rol oynayan. Bunlardan bir tanesi anlama, diğeri haleti ruhiye veya ruh hali hal diyebiliriz aslında. Üçüncüsü de söylem veya dil konuşma. Anlama ile haleti ruhiye, hal arasında aslında iç geçme ilişkisi olduğundan bahsedebiliriz. Yani her anlama bir haleti ruhiyede, bir ruh halinde gerçekleşir. Bir his, bir afektif durumda gerçekleşir. Her hissetmenin de kendine özgü bir anlaması vardır ve bu anlama hissetme ilişkisinde hem dazayın kendi kendisine açık hale gelir hem de Dasein'e dünya bir biçimde açılır. Örneğin sevinç hissettiğimizde dünyayı bir biçimde anlarız, dünya önümüzde Belli bir biçimde açılır veya işte endişe hissettiğimiz zaman dünyadaki ilişkiler, olaylar, olgular bize başka bir biçimde ifşa olur. Biz kendi kendimizi başka bir biçimde buluruz dünyada ve dil veya konuşmada bu anlama ve halde olmaya bağlı bir biçimde gerçekleşir. Dünyaya baktığımız zaman burada Heidegger özellikle Sohand'ın türündeki var olanların bütünselliğinin nasıl anlam ifade ettiğinden söz eder bize. Ve bilimin anladığı manada dünyayla işte sebep-sonuç ilişkilerine dayalı yasaların hüküm sürdüğü dünyayla insanın içinde yaşadığı dünyanın birbirinden farklı olarak kavranması gerektiğini söyler. Yani insanın içinde yaşadığı dünya fenomenolojik bir tavırla özellikle de bizim dünyada yapıp etmelerimizden belli bir amaca yönelmiş olarak hareket etmemizden, davranmamızdan yola çıkarak incelenir. Tabii bu modern felsefe geleneğine oldukça ters ve ona göre yeni bir yaklaşımdır. Çünkü örneğin Descartes'e baktığımız zaman Descartes dünyayı uzam kategorisiyle Kavrar. Kendilik meselesine geldiğimiz zaman ise burada da ilginç ve felsefe geleneğine göre yeni diyebileceğimiz e, bir takım stratejiler ve jestler yapar Heidegger. Örneğin kişisel özdeşlik bakımından tartışılmıştır kendilik meselesi, kendilik meselesini bir töz anlamında aynı kalan nedir insanda? İşte bu hafıza mı yoksa e, fiziksel bir takım organik varlığımızla ilgili özellikler mi biçiminde tartışılagelmiş olan konuyu başka bir mecraya taşır Heidegger ve kendilik meselesini imkan terimiyle ilişkilendirerek düşünür. Yani insanın ben olması, sen olması aynı zamanda onun kendine ait imkanları üstlenmesiyle derinleşir. Aslında Dazai dünyada düşmüştür Heidegger'e göre. Yani kaybolmuştur. Kendi kendisiyle yüzleşmesi çok kolay olmayan bir varlıktır. Hep birlikte bulunduğu başkalarının ona dayattığı imkanları üstlenerek yaşar ve kendisine çok nadir olarak bana özgü imkanlar, en çok benim olan bana ait imkanlar nedir sorusunu çok nadir bir biçimde sorar. Burada tabii has olmak, olmamak, kendi olmak, olmamak. Meselesiyle ilişkili bir biçimde konuşulmaya başladı. İncelediğini mümkün olduğu kadar basit bir biçimde anlattıktan sonra Heidegger'in varlık sorusuna tekrar dönelim. Varlık sorusunun anlamını sormuştu Heidegger varlık ve zamanın başında ve bu sorunun unutulmuş bir soru olduğunu söylemişti. Bu soruyu rehber edinerek ontoloji tarihine geri döner Haydeger ve o tarihi, o geleneği bir destrüksiyona, yıkıma tabi tutar. Burada tabii destrüksiyonun ki bu deredanın dekonstrüksiyonunun da temelinde hatta o kavramın tercümesi olan kavramdır diyelim. Bunun ne manada yıkım olduğunu anlamamız lazım. Bu bir tahribat veya tam bir yıkım, İptal değildir aslında. geleneğin sorgulamadır. Tabii bu nasıl bir sorgulama? Acaba varlık sorusu zaman sorusuyla temas edecek bir biçimde hiç soruldu mu? Batının felsefe geleneği içerisinde diye bakar Haydegar. Ve Kant'tan Descartes'a, işte Descartes'tan Ortaçağ'a, Ortaçağ'dan Aristoteles'e kadar da geri gider. Ve bu sorunun nasıl ortaya çıkmadığını ve neden ortaya çıkmadığını araştırır. Amaç da eski Yunan felsefesinde temel bazı deneyimlere geri dönmektir. Bu deneyimler aslında sorunun sorulması imkanını veren deneyimlerdir. Kökensel deneyimlerdir. Oradan itibaren bu sorunun açılabileceğini düşünür. Aslında bu Heidegger'in varlık tarihi diye daha sonra geç düşüncesinin merkezinde olacak araştırmanın da bir modelini, şemasını verir bize. Heidegger der ki varlık her çağda temel bir terimle düşünülmüş veya anlaşılmıştır. Anlamı hiçbir zaman gerçek anlamda sorgulanmamış olduğu halde örneğin Aristoteles'in düşüncesinde bu usya energea olur orta çağda tanrı olur modernlikte cogito olur işte transandantal ben olur vesaire ve içinde yaşadığımız çağda da işte bu nazizmin yükseldiği çağdır aynı zamanda kendi çağdır Heidegger'in varlığı biz teknolojik bir biçimde ...anlamaya başlamışızdır. Yani biz teknoloji çağında yaşıyoruz der Heidegger ve bu çağa özgü bir varlık anlayışı var... ...ve bu anlayış bizim bütün var olanlarla ilişkimizi de dolayımlıyor, belirliyor, etkiliyor. Kendimizle ilişkimizi de etkiliyor ve belirliyor. Peki biz bu çağda nasıl görüyoruz varlığı? enerji deposu enerji rezervi olarak görüyoruz. Yani biz bizim aynı zamanda bu enerjiyi saklama ve gerektiği zaman e, kullanabilme imkanımız da burada e, bu anlayışı belirliyor. Kendimize de öyle bakıyoruz. Kendimizi de bir enerji kaynağı olarak görüyoruz. Enerjimizi nasıl kullanacağımızı düşünüyoruz. Örneğin bazı şeyler için daha iyi çalışmak için spor yapıyoruz veya dinlenmeye çalışıyoruz. Hep bir enerji ekonomisiyle Yaşıyoruz. Şirketlerde insan kaynakları var mesela. Bu da insanın enerji olarak görüldüğünü gösteriyor. Doğaya böyle yaklaşıyoruz. Bütün doğaya sanki bir gizli enerji deposu gibi bakıyoruz. Hayvanlara böyle bakıyoruz. Ve bu elbette bizim planetimizi büyük bir tahribata sürüklüyor ve uygarlığımızın, İnsanlığın sonunu getiriyor Haydeger'e göre ve eğer bu çağdan çıkmanın bir imkanını bulamazsak hep beraber yok olacağız. Çok karanlık burada ve karamsar bir biçimde düşünüyor Haydeger ama bugün de yaşadığımız çevre sorunlarına baktığımız zaman aslında bunları tahmin etmeye ve bunlar hakkında düşünmeye başlamış ilk filozoflardan biri olduğunu görüyoruz Heidegger'in de. Ve savaşları da bununla ilişkilendiriyor. Örneğin teknolojik tarımı bununla ilişkilendiriyor Heidegger. Yani içinde yaşadığı şiddeti teknoloji çağının bir fenomeni olarak düşünmeye gayret ediyor. Peki bunları düşündüğü halde Haydegar nasıl nazizmle bir ilişki kurabildi? Ne bekledi nazizmden? Nazizm ondan ne bekledi? Nazizmin nasıl bir tehdit içerdiğini göremedi mi? Veya nazizmin şiddetini veya içerdiği ırkçılığı örneğin anlamadı mı? Nasıl bunun içinde olabildi? Bu soru tartışılıyor. Nazizmle Heidegger ilişkisi gündeme geldiğinde bu soruya yanıt Heidegger genellikle Nazi Partisi olarak bilinen Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne 1 Mayıs 1933'te girmiştir. Yaklaşık 3 hafta sonra da Freiburg Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştır. Rektörlüğü bir sene sonra 1934 Nisan'ında bırakmış olsa da 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Nazi Partisi'nin bir üyesi olarak kalmıştır. Rektör olarak ilk icraatı kendisini rektör seçen yapılarda dahil olmak üzere, Tüm demokratik yapıları ortadan kaldırmak olmuştur. Kampüsünde kitap yakma girişimleri olmuş, öğrencilere şiddet uygulanmış. Hatta hocası ve bir Yahudi olan Edmund Husserl'in üniversite kütüphanesinden yararlanmasına da Heidegger bu dönemde e, izin vermemiştir. Belli ki Heidegger e, nasyonel sosyalist harekete e, bilfiil katılmış ve ondan bir medet ummuştur. Aslında Heidegger'in düşüncesinde ırkçı yani biyolojist e, diyebileceğimiz ögelere rastlanmaz. 1933'te verdiği işte rektör olduğunda yaptığı konuşmaya baktığımızda ya da metafizeye girişe baktığımızda e, biyolojiye dayanan bir e, işte insan grubunu diğerinden biyolojik sebeplerle, doğal sebeplerle aşağı gören bir ideoloji yoktur Heidegger'in düşüncesinde. Ama bir tinsel atılım beklediğini görüyoruz nasyonel sosyalizmden ki tin de Heidegger'in modern felsefenin özneci trendine, eğilimine, Ait gördüğü için kullanmaktan kaçındığı terimlerden biri olsa da bu terimi bu dönemde Heidegger'in sahiplendiğini, kullandığını görüyoruz. Peki bu tinsellik neden önemli? Belki Alman romantizmine geri dönmemiz lazım bunu anlamak için. Ve onun eski Yunan düşüncesiyle kurduğu ilişkiye bakmamız lazım. Çünkü bu batı kültüründe Alman kimliğini veya Avrupalı kimliğini kuran kökensel tecrübeleri de içeren bir kültür, eski Yunan kültürü ee, ve burada aslında eski Yunan kültürüyle Alman kimliği arasında bir köprü kurmaya çalıştığını görüyoruz. Alman romantiklerinin, Heidegger'in de bunun takipçisi olduğunu fark edebiliriz. Mesela Heidegger başka kültürlerle hiç ilgilenmemiştir ve başka kültürlerde kendi düşüncesindeki, ki gibi bir varlık sorusu veya varlığın anlamı sorusu ortaya çıktı mı çıkmadı mı çıktıysa nasıl çıktı bu onun hiç araştırdığı incelediği ilgilendiği bir şey de değildir. Yani belki Avrupa merkezci bir düşünce olduğunu söylemek gerekir Heidegger'in düşüncesinin ve bu. Bu nunla da işte bir atılımın tinsel bir atılımın ne manaya geldiği Haydegerde üstüne spekülasyonlar da bulunabiliriz. Aslında yani kitle kültürünün çok içinde Nazi mobilizasyon ama Heidegger bu kitlesel kültürü aslında kendisinin inotantik bulduğu yani bireyin topluluktan veya işte onlardan ayrılmadığı kendi imkanlarını bulamadığı bir kültürdür kitle kültürü. Bunun içinden çıkamadığı bir mobilizasyon, Nazi e, mobilizasyonu. Buna rağmen Heidegger sanki Hitler'in liderliğinde ve kendisinin de felsefi öncülüğünde yani bir bakıma o politik e, harekete felsefi öncülük edebileceğini ummuştur, hayal etmiştir Haydiger. bunun yani Bu dalganın üzerinde durarak ve ona hakim olarak aslında bir tinsel atılımın gerçekleşebileceğini umut etmiştir bir dönem. Bir sene zarfında aslında nazi politikası onu kullanıp bir tarafa atmıştır. Ama tabii Haydegar hata yaptığını bunun içine girerek hiçbir zaman söylememiş ve partiye olan üyeliğini de hiçbir zaman iptal etmemiştir. Şimdi bununla ilişkili olarak insanların ya da felsefecilerin, Heidegger'in okurlarının kendilerini içinde buldukları ikileme bakalım. Bu ikilem şöyle bir ikilem. Bir yandan çok önemli felsefi meseleleri, soruları gündeme getiren, işte daha evvel felsefede sorulmayan, örneğin dünya sorusu gibi, veya işte insanın varlığının varoluştan yola çıkarak çözümlenmesi gibi varlığın çeşitli çağlarda anlamı gibi bir varlık sorunu olarak teknoloji gibi önemli meseleleri düşünmüş ve bu alanlarda yepyeni kavramlar icat etmiş çok önemli bir filozof 20. yüzyılın en önemli düşün düşünürü bazılarına göre öte yandan da işte bir, bir nazi yani o nazi hareketinden bir tinsel atılım umabilecek e, saflıkta, e, naiflikte Büyük bir hata yapan bir düşünür ve sonuçta 6 milyon Yahudinin ölmesine sebep olmuş bir dönemden söz ediyoruz. Burada insanlığa karşı işlenmiş suçlardan, büyük suçlardan, soykırımdan söz ediyoruz. Acaba Heidegger'in felsefesini okumayı bıraksak mı? Yani Bu ikisi birbirinden ayrı şeyler mi Heidegger'in felsefesiyle politik angajmanı yoksa birbirinden ayrılamaz şeyler mi? Birbirinden ayrılamazsa bizim bu düşünceyi incelemek ve ondan öğrenmek çabamızdan vazgeçmemiz mi gerekir? Yoksa daha da yakından mı okumamız gerekir haydi geri? Böyle bir düşüncede acaba o düşünceye içsel olan faşist bir takım ögeler var mı yoksa yok mu? Bu noktada felsefi camianın ikiye bölündüğünü görüyoruz. Yani bazı filozoflar e, Haydiger'i okumayı bırakıyorlar e, nazi olduğu için. Diğerleri de e, nazizmi destekledikleri veya faşizmi beğendikleri için değil, faşizmi daha iyi anlamak için Haydiger'i okumaya ciddiye almamız ve daha derin bir biçimde okumamız gerektiğini e, söylüyorlar. Sevgili dinleyiciler, e, şimdi size son parçamı çalıyorum. Chad Baker'dan But Not For Me, haftaya aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.